Sen kardeşime de alın, bana da alın, sen kardeşime de aldılar diye annem almış, babam 5-6 mene koç koçetini alalım, herhalde koçunu diyor, hazırlandık. Babam dedi ki diyor, herkes kurbanı keserse çok eftal olur, çok günahkarım yarabbi kendimi öldürmek, resmi taklit etmek bizim dinimizde aram, kendi yerime bu kurbanı kesiyorum, kabul etti yarabbi, yiyin düşünün, kesin dedi babam diyor. Hem koçlarınızı get getirmeye, ağ ağabeyin azlığı lülük var şöyle, kesik var, oraya kan aksın diye kazdı, terkez diyor, ağabeyim de kazdı, o oraya din yer diyor, daha mektep talebesi diyor, mektepte o, o hukukta neden okuyor diyor, ola geldi, kurban kesecek, onun koçu kendi eliyle geldi, geldi, geldi, dev milaya hiç israf yapasın o şeyler gibi. Daha faydası da ne? Hiç bitmeden evleri. Ha yani bunlar yadigâr olsunlar, tepeden kalkırsınız da çok doyurucu olsa tekler olsun yani. Hani <gülüyor> o zaptımüştu. O ocuk kurban etti diyor. Başka boşkal gibi bir yapmıyordu. Ayaklarını canının satana çabası yoktu. <gülüyor> Babam dünyada der ki diyor. Oğlumun sırrını Allah şerahüleme. Bu <gülüyor> çocuklar ben başka nasıl hal görüyorsunuz? Allahü Teala. Biz ana hanımın tabasından indik çünkü şeyden, cihanın günürdülüden ve evvelde çok giderik. Gittiğimiz için mi bilir oraları görüşürüm? Emredikte Mahmut Efendi Hoca vardı. Haline Efendi Efendimizin dersini tarif ederdi. Onun tarlası. Mahmud Efendi iyi hücaide, hücasetli. Kızım dağda oturuyor diyor. Namazdan çıkınca Sami Bey'e benim yanıma geldi. Dedi ki diyor, Efendi, Mahmud Efendi kendi kitaplarından bir osant geldi bana. Yani osandı. Hukukta ne de okuyor, okuyor, kafam doldu. Bu şart diki bana bir kitap yer Allah aşkına da, ben o kitabı biraz mütalaa edeyim. Ben dedim ki diyor, Sami Efendi babasını, bizim e, kitaplarımız kuş dili, herkes dedi anlayamaz. Dedim diyor, ha bir de ben kuş diline çalışayım. Dedim diyor, peki, dedim diyor, ve kitabı verdim. Zübdefil hakaik, tercüması, hayet-i kataik kitabını. Biz de de varayız da. O kitabı aldı aldı diyor, benden diyor. Bir hafta sonra kitabı bir yerde vaktin gözü ağlayırdı. Ne oldu efendim? Diyor, kuş dilimizi anladım. Yani kuş dili olan kitabımızı anladım. Bir mürşid camile Kamil'e intisab bu kurmanın çaresi yok olduğunu gördüm. Bir mürşid olurmuş, ona intisab edilirmiş. Var mı böyle bir müşrik, Allah'ını dinleyin, Muhammed'ini seversen, doğru söyle, bir müşrik biliyor musun böyle? Vallahi İsa-ımefendi, bilmiyorum kardeşim. Böyleyse sen bulur da bana haber vermezsen, huzur-i ilahiyede iki elim yakamda kalsın. Ben bulur da sana demezsen, senin ellerin benim yakamda kalsın. İşte ayrıldık diyor orada diyor. İstanbul'a yine diyor, Efendimizin kendi dilime geçiyorlar. İstanbul'a gitmiş, zabıt olmuşlar orada. Ve askerliğinin zamanı da şöyle geçince, Hümüşhaneli teknesinde iki sene mütemadiyem, diye yirmi bir <gülüyor> üzüm gelesi yiye yiye aç erbağın çıkararak, o kekde durdum diyor. Efendim de böyle bir üzüm gelesi yiyedir Böyle 40 günü beklerdi. ve çalışır diyor kalbimiz boğulmuş, kafamız ekvanımız sarışdı. O yani dışarıya çıktık kul şöyle bir yerde. Derne başımızda ne pisemek olan kutlu cam yormuş diyor. Yani <gülüyor> bize tutan bir müşrik tanim de Ben diyor köpüğün başında dinliyor. Ya benden azarlar. Babama haber veriyor. <gülüyor> diyor, o da dünyalık demek bir ocağı indirip de kıramaydan iki kolunda iki zat diyor. Gel, gel, gelin, gelin, gelin, gelin de gönderin demiş. Gönderler, tam alnımı çakla diyordu. Esselamu Aleyküm. Sami evladım o istedir diyorlar. <gülüyor> Efendiden bir bayraksız öpüldü. Allah'ıma geldi. Böyle diyor. Geçtiler, gittiler diyor. O itir hoca geriye bakıyor. Üstad, Hacı Eskadi Ergili, Bu Rahul Aziz Efendimizmiş. Geliyor mu o zabi? Geliyorum o zamit. İkvanımın arasında benim yerimi ihraat edecek, postumda oturacak kimse yok. Geliyorum o zamit diyor. Onu babamdan duydum. Geldi, geliyorum tabihe. Öyle demiyorum. Mehtubat'tan belli oluyor. <gülüyor> geliyor, gelmiyor. Plangaya bindi mi, bindi, gerisinde geliyor. İndiği yerde, indi mi diyor, indi efendim. geliyor yıllarmış. Arkadaşlar, dergaha girmişler. Ben Halvethanem'e giriyorum. İslami evladımızı getirir. Efendim ismini nereden veriyorsunuz? Bize takdir olan evlatlarımız, ilmi ezelide defterimize yardımcı oluyor. Keder gizuruna atırınca, beni kabul ettim ona, yetmedim ona. Demiş keder. Senin bize kabulümüz güldüreli 50 sene oluyor. Yani üç yaşındaydık keder, 50 sene. Evler senin kabulünü biliyordun. Kederin bak evliyası şahit olarak onunla birlikte geldim. Ruhlucu elriyans şehri Safarda oldu 50 senelik cırrı şeyhimden haber ver. <gülüyor> Ve va'duli ki pahrim muhitim oldu. Mevlam ben ilham geldi. Şeyhim tevecüh yurdu. Everest'in cevap gördü ruhumuz. Ahkim İsa gelmişir. Şeyh'im hem tecrüldü. Şeyh'im cihanın zarısı. İslah eden çok nazı. Ne Nefsim gâletle ne adlı. Şeyh'im hem esir kıldı. Şeyh'imden müteselsine, habibin şefaattına memur dostunu bulan vasıha oldu müşerim Yani elli senelik evvel haber veriyor. Efendi Hazretleri huzuruna oturttu beni diyor. İki dakikaya sürdü. Yemin etmez tabiatın diye, anahtınız olsun diyor. İki senedeki almalığımı o iki dakikaya da bahçetti bu dünya bana. ki diyor Ebu Hussu Hatta'lı Hazretleri, bildim ki Sizzuk Ustuyat başka bir manadır. Yoksa, ne kesreti il bile olur, ne kesreti amel ile. Ne çok amel etmeyile, ne çok ilim Bu ile, o mevhibe-i ilahiyyedir. Allah'ın o mevhibeyi, elhamdülillahi alel iman, elhamdülillahi alel islam, elhamdülillahi alel mevhih. Kapımızın kevfiye yetişti mi, böyle der insanın bir anda. Ondan sonra, yani iki dörtünü kadar tekniğe sürük ediyorlar. Kederim üç günde gitmişler. Kayseri Müftüsü Hacı Hüseyin Aksa'dan iki saatte yapmışlar tehmili sürükünü. Bizimki ikvanlardan üç günde bir haftada bütün de sahibini ve teslim ettiğimiz arkadaş oldu. Yani bir haftada cemiz yediği için çift bile kazandığından. Eskiden Hacı'nın ruhu vardı, ruhun, ruhun ruhu vardı, sırrın. Kafanız, ekranın şimdi görülmez diyor biz Allah'ın. Niye görülmüyorlar? Şüpheli tam yediği diyorlar. Bizim itibarların bazısına onur görünüyor. Çünkü <gülüyor> halar yedir içimiz. Angayla alaka yok, ayızla alaka yok. Kimse beyanıkla cevapına götürmez. Seni yani köşene Allah'a ciddi diyor. Allah'ımız öğrendikleri rızasını kazanan Zümra'yı ebrara il hak diyor. <gülüyor> Hemen, aya devam ediyoruz. Hemen de askatları oranın oluyor. Burada bazı arkadaşlar var. Hazreti de nakşeye ekmek, nakşeden verziye ekmek, geçtiye geçmek, gülşane halveti, celvetiye geçmek günah sanırıyorlar değil. Bakın neden bir kamil zat yok. Doktorun yediği, reçeteyi tamam yapıyor, ilacı kullanıyor pehzini yemiyor, hastalığı yine geçmiyorsa, öteki doktora geçmeden hiçbir meçhuliyet ve suç olmadığı gibi geçirebilir, hiçbir şey yok. Efendim derhal günüş halini bırakıyor, Hacı Salih geçiyor. Babamın üç senedir tarihinde çalışıyor, şihı da sağladı, Hacı Mehmet Efendi'ydi. Çok aslıydı, onu tam bırakıyor, Hacı Salih Efendimiz'e geçiverdi. Bunlardan bir şey olmaz, böyle, telettürle yaşamak iyi olmaz. Doktoru kâmil, yani filan doktoru, diploması ne yokmuş, şey ilahı neye ki? Yapamam ya oğlum, dahilen yok, birşey yok. İlle dillemeyizler işte. oğlum, neresi yarılacak? Neresinde ne ilaç konuları olacak? Onu anca onun kâmil doktoru bilir. Her insana teslim olup da elin, her mürşide dil vermeki yolunu sarka uğradır. Mürşidi kâmil olmanın yetkili yol, numarmış, mürşidi kâmil olanın ''Aa yet yolu, Aa, sağlamış.'' diyor Niyaz Baba, dinliyoruz hem. Onun için Mürşid-i Kamil'den Allah, bizleri ayırmasın insanların. Yani. Yani. Yaşadım tekkeler, hizmet ilerdim diyor. Hizmet ettiğini gören insan, Efendimiz bu kutliyete geçsin. Burada bir deli memnunat vardı, sizin burada. Her anla takipen düt ikilerine de gelmiştim fakir. Çözüktüm kendilerine izlediğini geliştirdim, düt bir de. O zaman konuşuyorduk onlarla burada. Hazretimiz ona haber gönderdi. Bizim bu makamı ihrazımıza mana buldu. Sami Hizmetçiydi orada, o laif değil dedi. Allah onun başına kusibet vererek hususiyete uğradı. Bizden selam söyle, husus etsin, tevbe etsin. Benim sehime isabet eden hakkım ala olsun dedi. Yani ala olsun, o dedi. Onun da saracın tükeninde, hanım tükeninde o zat geldi, bahşetlülür, açık, ayağı ayak, üstü parçalanmış bir efendi. Selamünaleyküm dedi, ananadan seni gönderdiler, değer mi dedi. Sami efendi tasarrufu kuvvetlettirmiş maşallah dedi. Sana dedi ki dedi, memmat dedi, dedi, husletsin, husletsin, tevbi etsin, ben hakkımı helal edeyim dedi, değer mi dedi. <gülüyor> Efendi Ahmetlar'ı bize rüya vurmasın diye kendi vazifesini görüyormuş orda. Kendi yani Ordu'nun vazifeyi görüyoruz. Biz Konya'yı elimize menakup olarak aldık mı, bir buçuk iki saat konuşmaya Konya'dan bize bakışlar olmuştu esniden beri. Halen şimdi ilşad olmam için buraya geldim, ana akınız olsa. İlşad diye değil, ilşad oluyorum. Çok az gün benim de onlar gibi yumuşasın diye gelmiyorsan, izime gözüme dursun lan inanamadım. Onu mu bize emret edin, jua edin, Allah'a izah edin. Mahlum gönder, şu mevdanet yargılar bize. Mahlum göndermem, Allah kimlerinizden razı olsun. Gittik bir aşağıda evin evine gittik, ekmek yiyorduk, bir buçuk saat sürdü. Ekmek yiyorduk, sohbet ediyorduk çocuklarımız. Hazretimiz de buyurdu ki, Hürmet muhtemeldir, feyiz çok geliyor, bu kısavirle. Aman bozucu şey yap, bir şey olursa ki o dağdana O bir adanın evi, yani camilerden etiği aşağıda, Aziziyet Camisi'nin dolu istikametinden girince, Mevla adaların aşağıda, baktaların üstünde bir de Orada cevap yerine, kul adam durdu, kulmuzdan soluk gelmiyor, İthalmıyor, bir imkan yok. nefesin kesildi. Ben yani görüyorum, baktım, canım çıkıyor. Şehadet okunuyor ve Efendimiz'in dediği hatırıma geldi. Yani bütün ikman baktım, serrilmeye başladı sağa sola. Halikulah, arzu, semaya diyeceğim, gelmiyor boğazıma. Halikulah, arzu, sema Su, yüceli çıkarak yuttum, okudum. Birisine Kur'an okuttum. Arkadaşım birisi dedi ki, oradan arkadaşım biri, selam olmasa söylemeyeceğim. Vallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Hadis-i Sami Efendi Hazretleri geldi, kemahatta selamı bular dedi. Böyle. Yani Gonya'da bu halleri biz gördük, bazı geldiğimiz o zamanda der ki, Mevna ana demiş ki, Gonya'dan çok fena bir olmasa ben buraya gelmezdim demiştir, karalar Gonya'yı. Gonya'yı karalaman Allah'a emanetler. <gülüyor> Geçen Kayser'de bütün vağızlarla beraber oturuyorduk, vağızlarla müşkinin yanındaydık, bizi de çığırmışlar, insan zannetmişler, böyle konuştular. Misafir edildi tabi, böyle örtülmüştü da geldi. O inyarıya dua edelim. Allah onlar bize üvvetli iman nasıl geçsin evet. Ne diyoruz geçen olan bu vakmamız, gök köşe yedi yıkılma yüzler olsun. Tek bizim köylerden, yani zarar gören, geçer, imran gören, arkadaşlardan üzüntü çeken varsa, Para toplayalım, girelim, Allah'ın razı olsun yani. Bizim bütünümüzde yaşayır bu memleket. Allah razı olsun, Allah mücahededen bize ayırmasın. Mücahededen ee. Allah kerk kerk öldürmesin, merd olarak canımız Allah yolunda hurban gitti. Ya şükür el Sizlere kardeş olduğumuzla iftihar ediyoruz el <gülüyor> Orada o hünmet binayı yapamadı, neyse geçti Efendi Hazretleri. Bir gün Hidev Üftüsü, Hacı Hüseyin Efendi, Hidev Üftüsü, mektup yazmışlar. Mektupları, Hadis Ahmet Efendi Hazretleri okur. Serhani'de okurken, Meclis'e bakar, o okurlarmış mektube. Yani ismiyle söyleyeyim, Gayşer'den evet. Ali Bessadep Mustafa Efendi, ben de onu isterim. Efendim bir yere geldi diyor, Kırt, düğmeye başladı. Boğazı Kırt, Kırt diyor. Efendim azimutları okusak, okuyamadım efendim. Bize verin, bu sandvi diyor. Müstazı alsam, kendi okumaya başladı. Dedi ki diyor, mektup, müstazı alsam diye Sadi Erbil'e bu kısal sınavla olmaz. Neyse yazmışlar. Efendim bu sabah murakabamda bir erkan geldi. Devlet evkanına yansıyor, beni götürdüler. Ben Toft'imden yemin ettiğimi bilmiyorum. Bu Rahaba Âdem diyor, bir meclis kurulmuş, meclis-i Kübra'ydı. Meclis'te zat-aliniz vardı. Sultan-ı Enbiya adil selam sizden soruyordu, diyordu ki, yerinize kimi vekil olup gelip ahirete irtihal edeceksiniz diyordu. Sen de dedin ki, Adana'nı Adi Ramazan oğullarından Muhammed Sami'yi yirmi vekil bırakıyorum. Şahidin var mı? İmzanı atan mı? Yerini muhafaza edebilir mi? Kendim diyorum, birisi şahidi benim. Kabul etmezseniz, Cide Müftisi Gavs-ül Azam oldu, derecesi Gavs-ül Azam makamında. Onu getirelim de o imzasını attın demişsiniz. Beni götürenler sizin için getirmiştik. Huzur-u bana Rasulullah gördü. Dedi ki Hacı Hüseyin, Hacı Sami, Sami Bey'in, Hacı Esad-ı Hazretlerinin makamına geçmesine şahit olabilir mi, imzanı atabilir misin? Ya Rasulallah, istersen gözlemi basayım, layıktır dedim. İrade benim elimde değildir. Söyle derim, bunda, bunda bir şüphe erinecek, uğrak adama başka bir karışıklık, bir hal var mı, yok mu, bana malumat verin. Evet, evet, aynı vaka oldu, diyor, buradan oraya. Aynı vaka oldu, imzasının birinde biz attık. Efendim, aslatlar hacaletinden, utandığından hiç <gülüyor> çok ağlamıyor. <da> ''Ellaik ya Rabbi'' diyor, diyor. <gülüyor> Biz bunun gibi bir sultanın evladı olalım da, olalım da cihvattını bilip rahıltasına cevap, bu olmaz. Şimdi dersini ne rahıta ile yapıyorum böyle. Diyorlar ki, şimdi güne mi oturtacaksın rahıltadan, sen onun yanına mı soruyorlar? Çok suarlar. Hacı Hasan Efendimiz'e her şahit et. Mutlu cihanlar şaktan doğmuş güneş gibi. Tenceren ona açıyor olsun. Yani penceren ona atık olsun. O e, gelecek feyiz gelir. Çünkü güneş bütün dünya yığa gayet değildir. Seni yani murakaba, dersine yetiştirelimadan feyizini verir. O zaman oldu mu, davıt hava bir gayet hal olur. Yani bunun müspet hayreti yaşadığınızı söylemezsek de günayken olur. Gayet halim. Davıt hava kendini yani gayet ve bir iplik gibi deyince o zaman kaybolmuş gibi. Yani genel hak diyen masurun hâbi gibi bir hal olur insanda. Yani bu avutada. Bazı kardeşlerimiz olur. Yani olanlar varsa. Bu zaman, o mürşidi kâhide görmek günahkar olur insan dönemde. Şahin bende Ermefendi'nin müritlerinden, bazı mürşide dönmüşler onun şahsına, geldiğinden yani, demiş ki, ben sizi Allah'a kavuşturmak istiyorum da, siz güne halen bana mı dönersiniz? Bizden Allah'a geçmek caiz de, Allah'tan bize dönmez. Büyük <gülüyor> filaklar olursun diyor, kayıp <gülüyor> halini takip et diyor, <gülüyor> nereye gidiyor, ki. Kayıp haline boynunu tüketsin, daha zaman böyle kalbini bir tekme misali açar, o teryan eden fiyozat-ı ilahiye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, müteselsilen pirani ısağına, umurarak üstazın kalbine, onun kalbinden de benim kalbime bir yarabbi desin. Ben mürşedimde günahkar olursun, bir yarabbi desin. Anladım şimdi. O zaman kalbine kırdüğünü hissedersin. Bak böyle füskik olarak da veriyorum, rüsvet olarak. Şu karlılıkta gemiklerin böyle genişlemeye başlıyor. Söyle şişer, bazı iflam, efendim, onu sonra dinledim. Kalalı Ahmet efendi, benim yanımda yeşil ısrarla. Efendim, parmakların minare gibi falan diyor. Minare gibi. Falanları biz çok görürüz. Çünkü parımız haber yeri biz dinleriz. Böyle genişleme olur. Çünkü insan âlemi eklerdir efendim. Âlemi eshar olarak ben Çünkü bütün mevcuda insanın İçine gerç olur böyle, o süvezi ayetler onun içerisinde, ayak yok ayağa kandırmışsın insanı. Atalım da aşağıda, bu camilerin ortasındaki ayna gibi <gülüyor> Bu ayna gibi olan hat, yani parladığı zaman yedinci kat semağı, aşağı zamanlar gösteriyor. Yedinci kat bir kat gösteriyor. Allah kalbimizi temiz etsin inşallah. <gülüyor> cami senin zilyeye benzemenin için ne yapmak lazım? Üstadından burada, Ahmet efendi, Mehmet efendi, Mustafa efendi, Fahil efendi, kimden ders aldığımıza haramını aldığımı üç ay, üç ayda bir, üç ayda bir, ayda bir emin ya, yani sen sıkıntı etmemişsin üç ayda bir varacaksın, beş yüz laf sahi celal vermişmiş, diyeceksin ki efendim o doyum, ondan doyamıyorum, çünkü bir beş yüz laf sal bir odun yığıy kencereye koymak. Yanına 500 siz daha, tin Bütün odun yanar, sar ısınır. Biraz daha 1000 daha bir daha hava almış olur, bin daha havadasın. Bir odun bir araya geldi mi kalbin ısınır, iyice ısınır. Onun sonra Hazretimiz geldi buyururlar. "Adem olsun. Ben asker askerkenlerde yere serin altında diş binlerce saydılar okumadan yaptığım vahid değildi." değildi. Ben size Ebu Bekir Kertanlı'nın dediğini diyor dedi. Yani iki yakışınızın biri Allah'ın yani üveydin olmasın demişti. Ben diyor muyum bu dedi. Hiçbir anma dediğimiz yer susun ya bunu ya dedi. Anosun yapın. Askeriye geçen mektup geliyor. Anapınız olsun. Diyor ki efendim hazırları liste halinde. Şu 17 kişi diğer saldırılar Derslerini okumuyorlar. ular. Destilerini okurlar mı diyor. Şaka da desteleri birde Yalan söyleme vertim işte anahtar. Verdim işte isminiz geldi. Dersimi okumayalım deyince hımbır oldu. <gülüyor> <gülüyor> istihare tamam oldu diyesine aldı. Ne yazdılar efendim ders olarak? 111 istiğfar yolladı. Yani 111 la ilahe illallah el memkul akul. 100 bey salli ala seyyidina ve ala ali Ondan sonra efendim ayetel kürsi'yi Elham Talhamiyetiler. Ayetel kürsi'yi ettiler. Alem verdiler. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكِمَرْلَا اِنَّا اَقْتَيْنَا اِجَّاَجَةَ Üç İhlas, فَلَقِ نَاسِ فَلَقَ اللّٰهُ الْحَزْزِينَ فَاتِحَةً Bunu seharla yapmayı emrettiler. Sabah namazından sonra yapacak olursa, seferde orucunu tutmayıp da sonraki tutmanın arasında, orucu vaktinde tutmayla, onun haricinde tutmanın arasında ne kadar fazilet varsa, Şakarla, ders okumayla güneş derdikten sonra okumanın arasında bu kadar patlar. Anladınız mı? Yani ders olur, yirmi dört sahalarda cahil. Yani olur, lakin saharla Halid-i Zülcelal mida duyuyor, yeryüzündeki insanlara. İstihar eden yok mu bunahına afferim. Rızıktan bunalan yok mu rızık vereyim. Arzu eden, fiyuzat-ı ilahiyye isteyen yok mu gönderin? Hacet kapıları açıp bütün ihvan takribasına kadarsa hepsi o zamanda boyun bükmüş, beraber ders okuyorlar. Sehinleri de beraber geliyor. Sen yatar da göbeğe günde yüzdene kadar durur, ondan sonra da ben tarikattayım, ders okuyayım dersen bu sana bir fayda temin edemez ve edemez. Üstaz birisi diyor efendim, ya kim diyor, evvel çalışırız şimdi çalışmıyor diyor. 24 saatin 7 e, tövbe, 12 saat gündüzün 7 saati huzurla gider geçer de, 5 saati huzursuz geçer de, o çarkı o su gönderir ve tayiflerimiz geçmeye başlar. Yok 5 saat huzurlu geçse de, 7 saat huzursuz geçse, kalpinizden zikir beklemeyin, kalp zikir etmez o zaman, diyor efendi. Çünkü biz ders tarz meşgul olduğumuz için, herkesi ayrı ayrı konuşuyoruz. Ondan, efendiden alıp, yine efendinin sözünü sizlere bahşediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi, gerçi şey oku da adamı. Fata dedi, elhamu okuyor. Hasıl olan ecir-i meslubatı, evvelen bizat, ecraf-ı mahlukat, şefi-i hulusat, Hz. Muhammed-i sefa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, aline, ashabına, sıddı iz-i azam Efendimizden, Hz. Sami Efendimiz'e kadar gelen piran-i izam, ahirette irtihal eden piran-i Efendimizin ruhuna gönderdim diyor. Edayetim diyor, dahşetim diyor. Nasıl birilerdiyse dersiniz. Samimi olarak gönderiyor. Gönderdikten sonra vazife yeni geliyor. Bu onlara, onların ruhaniyetini seninle alakalandırmanın için oluyor. Ve sana yeni başlıyor. Ölüm rahvutası yapacaksın bunları. Rahvutanın <gülüyor> hep, ölüm tefekkürü. Öleceğim ya Rabbi. Bu binalardan, bu varlıktan, bu evletten, bu servetten, bu devletten ayrılacağım ya Rabbi. Bu kebel değil. Çünkü hanem yervahtan anamın bahtına naklettim. Babamın sülbündeydim. Babamın oradan anneme naklettim. Orada ağız tamam tamamı oldu. 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 ay yahut yücük geçer. Yani normal olarak ekstra 9 ay, 9 gün, 9 saat böyle geliyor. O zaman ağız tamam oluyor, çıkıyor. Ağzından eğer bir yerine noksan çıktıysa şu kulak yoksa bir daha bu kulağı icat etmenin imkanı yok. Çünkü kulaksız geldin sen kulak durdun. söyleyemiyorsan ararsın. Hiçbir doktor ahkaz olan kimseyi oluşturamaz Çünkü o bakımda olacağı. Bakma geriye dön hiç kimse dönmez. Yani dönemez. Karidir ve oradaki emdiği, böceğin emdiği sarı suyu, eğer desen bir kadaniş desen istifa eder, sen yani istifa eder, bir daha oraya dönmeye imkan yok, mağazaları tamam çıkacak, arıza tamam çıktıysa çıkmış çıkmadıysa arıza-i icadın imkanı yok, bu dünyadan da ahirete nakledeceksin, burada arıza olan İmanın şartı, emanet bilhəm, mələkəti, Teala, imanın şartını yetilmeden öldüysem bir daha kabizde imanlı olmanın hiç imkanı yok, da hiç imcan yok. Burada ille imanlı gideceksin, avzaların tamam olacak. Bunu tamam edemediğin zaman öldür. Allah tamam ettirsin inşallah. <gülüyor> Öyle olunca bu dünyadan ayrılmak asli kaygı değil, buradan ahirete imanlı ayrılmak. Yani iman nasıl olacak mı, olmayacak mı diyeceksin. Büyük bir kederle dünya muhabbetini, kalpten sökücü ölümü çok sıkledim buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu deste çok mühimdir arkadaşlar. İllek mülümün tefekkürü iyi olmadığı zaman, buraya ravıta girmez, fikir girmez, feyiz girmez. Çünkü sür çıkar, eğyâri dîden ta tecelli edâ. Padişah konmaz serâya, hana mamur olmadan. Yonis o yalan devayı, gel ortaya kosivayı, Temiz yet evini dost gelecek kondurmaya o dostum oraya konması için buranın temiz onun da tahmini bunun temizlenmesi ölümü tefekkürle olacak bir ölümden geçti öldüm, inşallah cümlemize güzel iman nasıl olacak Allah imanı kabiden ayırmayacağım şimdi öldüğün zaman kabire gireceksin kabirin darglığı kaydı bey o da geçer. O da geçer. Onun zundanlığı kaybeder, o da geçer. Oranın en zor kaybısı, iki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburdar şimşaklar gibi, şu sual sorar gökgürler gibi, dünya döner bir gün halen olur, münker netil gelir, çok günler olur. Buraya sualı verebilecek miyim, cevabı veremeyecek miyim? vaytusunu düşünürkene, düşünürkene buraya dert edeceksin, Rabia'nın dert ettiği gibi. Rabia'nın içerisinde yara olduğu gibi evlenmeye insan bulamadığı gibi buraya yara edeceksin, bu derdi dinleyeceksin dünya muhabbeti kaybıyacaksın. Kalırsa ne olur? O dünya, deş-i külli hafifiyetin. Yeni günahın başı, dünyaya muhabbetten dolar. Onun için dünya muhabbetini anca? Bununla da tahlil edip çıkaracaksın. Daha bununla kalı yok. Abyerden kalktım şimdi kaldırıyorlar. Orada da durma. Bakacak mı, Yolcusun, nereye gidiyorsun? mahşer yerine. Abyerden kalkan 14 surette kahat senin canınlar bile yazar. Abyerden on düllü kalkar insan kimi maymunsı başında el aman. Yani 10 14 yok 12 On bir tanesi, hayvan suratında. Kişenini hiç getiremiyorsun, din kardeşinle barışamayın deve suratında. Tamalsın hiç doymayıyorsun, karınca suratında. Din kardeşlerini incidiyorsun, yılanakrak suratında. Ocağa çemkiliyorsun, babana çemkiliyorsun, karşı cevap veriyorsun, katak suratında. Dedim, her birine, bir surat veriliyor, bir surat veriliyor hayvan suratından, Allah verilmesin kurban arasından Allah'ın olanların da anları ayın on gözü gibi parlar, Allah öyle bakanlardan etsin, bunu da derin derin, düşünürsün. Mahşer yerine geçer. Mahşer yerine vardın mı, defterler veriliyor şimdi? Hayde devam defterin, lakin hangi taraftan gelecek? İçinde ne yazılı? Her şey yazılı, ok oh dediğinde yazılı, çuf dediğinde yazılı, vah dediğinde yazılı. Hiç şey yazılı. Niye dedim bunu? Ne için ok oh dedim? Ne için daha güçlü hakim olmalı? Sırf sakata azdırmaları. Hiçte bir, bir defa elhamdülillah dedim, 30 senedir devirdi. Allahu Akbar. <gülüyor> ben öyle bilmez. Ne için diyoruz da? Bağda da hep yandı senin dükkanın yanmadı diyorlar, elhamdülillah demişim. Böyle yelikinin yandığına razı olmuş gibi olmuş harfim, kendi tükerümü kayırmış gibi olduğundan, elhamdülillah dediğimin günahına 30 seneli tövbe vermişim. Allah onlara iştirak edeyim diye dükkanı fukaralara yağma etmiş olan. Bir iki yandı, ben kalmasın diye, fakirler arasında dağıtmış. Dağıttı, az da tevbelerimiz oldu denedir. Yani. Allah sefâsı, nâhîretlerimi verir. Gefterim sağdan mı gelir, soldan mı gelir, arkamdan mı verilir, bekleme. Bunu da böyle bir bilince düşündükten sonra mizana geçer. Mizan-ı adalet kurulur, sevap günah dağıtırır, Acibe günahım mı ağır gelecek ola, sevabım mı ağır gelecek. Nisan'ın salında iki cihan güneşi Muhammed Mustafa oturur. Tahtının kenar şeytan sonunda bekliyor. Bekliyor. Günaha ağır geldi mükafanın anılıyor, manın şeytan kızlanıyor. Böyle bir kaydı kader. Bununla böyle dinledikten sonra Tariqu'l cennet ve Tariqu'l cehennem bütün insan hiçbir fırkaya ayrılıyor, birisi Cennet Fırkası, birisi Cehennem Fırkası, birisi Muhammed Peygamberler Fırkası, birisi Şeytan Fırkası. Ya Rabbi beni Şeytan Fırkası'ndan mı edeceksin? Şeytan Fırkası'ndan mı olacağım? Yoksa Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bilemediğimiz dertlerimizmiş bunlar. Böyle gerdin, diğer, gerdin bunu da düşüneceğiz, ondan sonra Kavutay-ı e geçeceğiz. Kavutay-ı deyince, çoklarının intikam, çok kafirin mümin olamadığı yönünde dirilmeyi inkar ettiği için kafir kaldılar. Her şeye inandılar, bir ölürsek dirilmez derler. İşte ağacık bir kemik, düş derler Peygamberimize karşı. وَدَرَبَلَنَا mesela اَنَسْيَا خَلْقَهُ خَالَ مَنْ يُحْيِلْ اِسَامَ وَهِيَ رَض۪ي بِاللّٰهِ وَاللّٰح۪ي اَلَّذ۪ي بِاللّٰه۪ Cevap verdi. Bu insanların çoğu da rabıtayı yakıştıramadığından insan ödemen, koca koca ulemadan insan ödemeyen olur. Ne diye? Buldan istiyorlarmış efendim diye. Burayı bir yakıştırmaya çalışalım inşallah. Rabıta efendim, mürşid-i kâmile olur rabıta. Yalnız, o da muvakkak bir zaman ki olur. Dinleyelim, âyet-i celîleleri dinleyelim. Estaizu bismillah, estaizu billah, bismillah. Hiç mi olmadı, hiç mi 90 geliyor. Ve kûnû ma'as-sâde geliyor. Kazan yâ eyvâ gelir ya. Hud'da ila beraber olun gücü harika zincirlarımız. Ayet içeriyle yukarıdan gelir ya, ben bu duyuyu söylüyorum. Ve tevhidi vesile. Ya ey yüce yine hemen sabullah tebu'l nebis ile salatullah lazim. Ey şerefi imanla şeref olan kulların Allah'tan korkun. Vesile ittihazı bunun dünyanın rızkına nasıl vesile Hazırlıyorsunuz, mağacı atıyorsunuz, sanatınız var, memuriyetiniz var, mühendisliğiniz var, doktorluğunuz var, hocalığınız var, vağıdınız var, müşküliğiniz var, efendim, sanatınız var, arada yaparsınız. biriniz rızkı bir vesile yaptınız ya, Allah'ın fiyozat-ı ilahiyyetine de bir vesile iktidar edin. Bizim iyimizde bu vakti, Şöyle 14 yaşında kadar peder bize Dest vermişti, onu mahvettim. Şimdi ameli manda oldum, elim yüzüm kara huzurumuzda şimdi. Ben yani hiçbir şeyim yok elde, on yaşında kadar hikisaptan beri dinlerim. Ancak dinlediğimi haber verdim. Halimi haber verirsem mezdoluşdunuz, halim yok ki haber vereyim. Allah'ımız bizim hallerimizden bize de bahsetmişti Allah'ım. Cümlemizi, cümlemizi bilgilimize, ...bizim sultanımıza, Muhammed bize bağışlasınmış. Hacı Cifte Efendi hocama sordu bir hoca. Hacı Cifte Efendi diyor ki babama bir gün abdest aldım diyor. Aynaya baktı mıdır gözümünün sırasında azıcık bir şey var, kirik var yani silbikten kalmış. Orayı parmağımı sürdük de temizlemediğim için abdestim olmadığını bildim. Otuz sene olmuş bana, namaz farz olalı. Şahafendi 30 senelik namazı kaza ediyorum diyor. Bir decik abdestte noksan gördüğü için. böyle insanlardı onlar. Babamın dedesi, baba hoca denlerdi. Bir sabah namazım uyuyarak güneşe kalmış. Abdullah denilmiş herkesin ismine. 40 senedir o bir namazı kaza ediyorum. Bilmem Allah kabul etsin, bilmem yetmez o. Yani o bir tek namazı. Öyle büyük bir oluyorlar. Efendim bizim gibi olmuyor iş. Allah bizim kusurumuzu affetsin inşallah. Bizde de elhamdülillah onları sevmek var. Yükselül merhum'a men e'abbe, el merhum'a men e'abbe var. Diyor ki Aziz Efendi'ye, Efendim diyor, rabıta olmasa ben de tarihata gideceğim ya rabıta diyorlar diyor. Sen hiç ayet okumadın mı? Okmadım sen. Mesela kabul olun buraya Allah. Allah ya üzüm ver Allah ya üzüm ver desem hiç üzüm eline geçti mi şimdi adam yok değil. Ne yapıyorsun ya? Çubuk dikiyorum, yapiyorum, kıza yorum, iyi bakıyorum, üzüm istiyorum Allah şu gün mahtalılar bana böyle böyle saltın üzüm veriyor. Ekmek veriyor sana evet diyor. Amin. Yine tarla işliyorsun, ikiler yiyorsun, kuşları yiyorsun. Henli gübreni atıyorsun, buğday tohumunu evet oğulumu atıyorsun. Çıktı ken Allah sana buğday veriyor. Ne o otalya varsan da Allah'ın az yok mu? Kurban oldun mu Allah? Kurbanılır kurban oldun Allah. Ya sen ne ediyorsun? Verir mi Allah? Vermeye mi İyi e niye bilmiyor sana da diyor parlalarda sürüm sürüm sürünüyor Allah işte bir sebebe bağlamış efendim diyor yemek onu sebebe bağlamış da veladat kervan ne yeni Adam olan cihanı Fıza bir sebep yapmamış mı diyor yani şeyizi onun kalbinden almak Sen çeşmeye varıyorsun diyor çeşmeler de doldurmadan orusan bin yanında durursa kendi doğası değil. Yani orta yanında dursan diyor ben bu dolar mı o çeşmenin diyor ağzına diyor ağzına yaş vermek diyor o çeşmeye bakıyor mu la diyor oraya da diyor, yok efendim diyor ben diyor biliyorum o diyor Allah'ın kudretinden akıyor ha acer muallak, başının altına da daha sütler geliyor Allah'ın kudretli yasından zilvelaide bismillahirrahmanirrahim diyor Hacer muallak daşının altında duranıyor, Allah yakinen şu Müslüman'a bağışlasın, Aynen. İsrail olan kafiri ahli perişan ederek ünlerin eline o kutsu şerîşe Halil Rahman'ı Vahşetsin Hazreti'nin Hormatine, Şehli-i Kadir-i Kürçer'e Hormatine, Senara-i İman Hormatine, Hazreti Ramazan Hormatine, Kur'an-ı Müddin Hormatine, Vesile-i Uzmanız olan Hazreti Muhammed Hormatine, Şahirler elinden Kuts-i Şerif'i kurtar Ya Rabbi. Bizleri Komünist Nasr'ından kurtar Ya Rabbi. Akhar isminle kahret Ya Rabbi. Habibi <gülüyor> Ekrem'in Hormatine, Şehli-i Kadir-i Kürçer'e ...hurbedine, şu girekin, sohbetler hurbedine, sen kurtar ya Rabbi! Ayy. Şimdi efendim, sen diyor, o suyun diyor, o çe çeşmenin oluğu vermediğini, verdiğini, vermediğini biliyorsun da... ...bir kutlu cihandan emdiğimiz hiyuzat-ı ilahiyenin Allah'tan geldiğini bilemiyoruz mu diyor, hocam ben diyor. Hani onu Allah'ın vahyettiğini bilemiyor muyuz? Yani neden diyorsun Sen diyor, hafız nasıl oldun? Allah! Kur'an'ı kalbine nakşet, Allah mı dedim aldın? Yoksa bir hocanın dizinin dibine diyor, oturdun erif, F, te S, S, ha H, der D, D, R, Z, Z, H, S, H, S, ayın S, H, S, H, S, H, S, H, S, Lamele fi yedneyi okudum, yoksa <gülüyor> belledim, Allah ve ben Kur'an'ı ve Muhammed'e imzal ettin. Nakşeyi ve gazime yarabbim. Dinde bir kişiye nasip olur, yoksa diz köpük bir üstazın önünde bunu bellemek lazım. Rabıta bunun gibi olur, münakabaya vakit bu rabıta geçer. Üstazımıza geliyorum, Adana'na vaaz veriyorum, 55'te, Ramazan-ı Şerif'te, Şıkoğlu Camii'nde, şubkamı bunun gibi açarım, açarım. Lakin Ferit Bey, amcamız, müstahatın kardeşi ve oranın sağlıkları böyle şu şubkaya bakamam, bir saat daha hümdür hüm, ağlaşır dağılır. Dağılır, bilirim dışarıdan olduğunu geldiğini, haberim olur. O amucadan sordum, amuca Allah'ına. Hadi Sami Efendi Hazretlerimiz, sen bilah edersen, onun hakkında duyduğum şeyleri bize Allah'la için haber ver. Ne dedi? Bizi de çok sever. Allah mergat ediyor olsun. Aa. Dedi ki, Hasan kardeşim kanaat olsun annemden duyduğuma göre, annemden duyduğuma göre bu yavru aklıma düştü. Hadi Sami Efendi Hazretlerimiz, aklıma düştü. Şüpheli illerin verdiği bir çekirdevi yesem karnım sır sırsızlardı, istifra etmeyince kurtulamazdım. Şüpheli tahampunun gülünde Yümet bana nasip olmalı diyor. Dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman kafamıza bir sahip geldi. Baktınız öyle aksakallı bir sahip. Orada bir şey istiyor yani. Sadaka istiyor, para, yemek vesaire, ne işe verdim, onu unuttum ne verdiğini. Yani unutmadığım yerleri diyeceğim, Şöyle şüpheli konuşma Verdikten sonra ben az sadakaya gelmedim. Dünyaya bir çocuk getirdiniz, Hüsnü Muhammed sani olsun, Mahmut sani olsun. Onun sürdünü emzireceksin şüpheli, tamam gibi. Allah'ın ferihi olacak diye. döndüm geriye baktım kaybolmuş diyor. İlk müslim annemiz yani <gülüyor> Efendiniz kanı annesi Allah, şahadetin ailesi. Ondan sonra diyor annem bize bir şey bulamak yapıştırmış. Ondan sonra doğdum yani diyor. Yalnız bizim çiftliğimiz vardı büyük. Ali Ramazan oğluyum biz. Hazreti Muhammed'in de bir tanemiz biz gelirdi. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan böyle emir olarak gelirdi biz güneşimiz. Adnan soyundan oluldu denilir. Ondan sonra efendim çiftliğimiz var. Çiftlikte zengin olduğumuz için bak şahmi veriyorlar, pek veriyorlar. Der sülalesi böyle geliyor. Çiftlikten babam hepimize birer kurban aldı. Ut. Kesinir bütün hakikatlar diye